Mecnun ile Deve Mecnun, Leyla'sının köyüne gitmek için dişi bir deveye bindi. Bir süre yol aldılar. Mecnun'un tek derdi bir an önce Leyla'sına kavuşmaktı. Dişi deve ise geride bıraktığı yavrularını düşünmekteydi. Ve onun tek derdi ise geriye dönmekti. Mecnun bir an dalıp gitse elinden yuları gevşetse deve bunu hisseder ve geriye döner geldikleri köye yani yavrularının olduğu yere doğru giderdi. Mecnun kendine gelip baktığında bulundukları yerden çok daha geriye gittiklerini fark ediyordu. Bu yolculuk iki üç gün böyle sürdü. Mecnun yıllardır Yollardaymış gibi şaşırmış kalmıştı. Baktı ki bu yol böyle bitmeyecek. Deveden indi ve ey deve dedi. İkimiz de aşığız fakat aşklarımız birbirine zıt, birbirine aykırı. Demek ki biz birbirimizle yol arkadaşlığı yapmaya uygun değiliz. Senin sevgin de yuların bana uymuyor o halde. En iyisi ayrılalım diyerek deveyi bıraktım. Evet ve Mecnun'a sordular. Leyla'ya hakkını helal ediyor musun? Mecnun hayır dedi. Neden diye sorduklarında Mecnun şöyle dedi. Hiç olmazsa hakkın huzurunda. Bir daha karşı karşıya gelerek onu görmek istiyorum dedi.